Oh yeah. Merhaba kainat, bugün 19 Ocak Salı, yıl 2010, ay 1, gün 19 Kasım 73, 1431 Hicri Sefer 4, 1425 Rumi Ocak 6 Günü tarihi, 40 yıl önce bugün 19 Ocak 1970'te Jan Palak adlı bir Çek öğrenci Sovyet işgalini protesto etmek amacıyla Prag'da Venceslav Meydanı'nda kendisini yaktı. Yemek listesi gün 19 Püreli piliç yani zeytinyağlı kabak, salata, sütlaç Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi, takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple Açık Gazeteyi başlattık. Günaydın. Günaydın. Evet Trantin Kede bir günaydın diyerek başlayabiliriz. Türkiye'nin insan hakları savunucusu, savunucularından gazeteci, Agos Gazetesi'nin kurucusu, Ranting tam 3 yıl önce bugün öldürülmüştü. Üzerinden suikast sonucu ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. Bugün Şişli'deki Agos Gazetesi önünde de saat 14.30'da bir anma töreni yapılacak. Dinkin asıl katillerinin yargı önüne çıkarılması talebinin de bir kez daha dile getirileceğini biliyoruz. Ranting'in arkadaşları da katili tanıyoruz. Adalet istiyoruz mesajıyla kamuoyuna seslendiler ve anmaya kitlesel destek çağrısı yaptılar. Bizim size çalmakta olduğumuz parça açık gazetenin açılışı olarak Civan Gasparian Michael Brook'un Freedom Özgürlük adlı parçası. Her programcı arkadaşımız Bahadir Dil, Dilbaz bizim için bir seçme yaptı. Onun yaptığı seçme düzenleme mixleri çalarak bugünü geçireceğiz. Yani bugün açık gazeteyi. Böyle bir durum Hrant Dink katleriyle 3 yıl oldu. 18 Ocak akşamı dün akşam da Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampüsünde bir panel vardı. Programcılarımızdan Ahmet Selin de katıldığı bu panel ve Hrant Dink üzerine de demokratlık ve Türkiye'de demokratlık adını taşıyordu. Onun üzerine de saat 9'dan sonra Ahmet İnsel'le de konuşacağız. Şeyi de belirtelim. Bugün 19 Ocak günü web sitesinde gün boyunca 19 Ocak gün boyu Agos gazetesi, internet sitesi özel bir yayın yapıyor. Gazetecin, gazetenin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in Agos'un kapısı önünde uğradığı suikast son, sonrasında haber bültenlerinin arda arda montajlanmış bir seçkisinden oluşan özel bir yayın. Gün boyunca agos.com.tr adresinden de izlenebilecek. Bunu da İlk günlerde hrnting cinayetinin ardındaki ilk günlerde yaşananlara haber diline ve halkın gösterdiği tepkilere dikkat çekmek amacıyla yaptıkları bir şey. Ona da bir göz atabilirsiniz isterseniz agos.com.tr. Evet, böyle oldukça karanlık bir zaten Ocak ve Şubat ayları yani yılın ilk ayları Türkiye'de biraz zor geçiyor. Çok tatlı anıları olan bir ulus değil herhalde bu sıralarda. 3 yıl oldu öleli Hrant. Onlara arada tekrar bakacağız. Bu arada ilginç bir gelişmede Hrant Dink cinayetinin azmettirici olma suçlamasıyla yargılanan Erhan Tuncel. Infaz koruma memurluğu için başvurmuş, <gülüyor> gerekli sınavlara da alınmış, verilmiş, yapılmış, edilmiş. Galiba e, infaz koruma memuru oluyor bir çeşit. Olmuş, son... başvuru kabul edilmiş. İşte edilmesi olması anlamına mı geliyor? Onu bilemediğimden yok. Herhalde bir yerde bir şey daha yapılacak diye ben de kendi kendime hayal kuruyorum. Şartlara uyuyormuş 92 kilo ve 1.83 boyuyla. Şartlar bunlar. Yani Bence şartların ötesine geçerek e, istihbaratçı kimliğiyle de jandarmaya, polise vesaire yaptığı çalışmaları da CV'sine eklemesi gerekirdi. Eklemiştir zaten. Tenzil rütbe sayılmaz mı bu kendisi için? Belki cezası bu mu cinayetler sebebiyle? Bilmiyorum ki. Kamu personeli seçme sınavından da 83 puan almış. Bu yüksek mi? Ben de onu bilmiyorum. Evet, böyle de bir değişik durum var. Terant Dink cinayetine ve bunun meselelerine kısmen tekrar değinme fırsatı bulacağız. Ama şimdi tekrar biz de Haiti'ye dönelim aslında. Haiti ilginç bir birçok açıdan muazzam ilginçlikler gösteren bir olay dünyanın en büyük trajedilerinden biri gerçekleşiyor ve Haiti'deki kurtarma eforunun da yavaş yavaş çökmekte olduğuna dair haberler var. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin orayı işgal mi ettiği konusunda sorular var. Bunu söyleyen Chavez değil mesela. Hı hı. Bunu söyleyen İnsanli Yardım Bakanı Fransa'nın Tuhaf bir şey Amerika'nın rolünün açıklığa kavuşturulmasını istemiş Çünkü Amerikalılar Bir şekilde engelliyorlar Geri çeviriyorlar Uçakları yardım uçaklarını filan Demiş ki Bayağı Amerikalı Oradaki komutanla Fransızların yardımını örgütlemek için uğraşan Alain Jouaian de adlı adam. Bayağı Amerikalı komutanla birbirimize girdik demiş. Yani Fransızların tahliye planlarını, yardım planlarını engellemiş çünkü. şeyin Havaalanının, Port-au-Prince'teki havaalanının kontrol kulesini vermemiş mesela Fransızların tahliye hizmeti için bunu zancık işgal <gülüyor> kuvveti yapar demiş mucayende de demiş ki Fransız bakan bu meseleyin Haitiye yardım meselesi işgal meselesi değil demiş ne diyorsun enteresan değil mi? Ya yani bence pek enteresan değil çünkü Amerika gittiği her yerde genel bir patronaj koyuyor. Yani eğer bakacak olursak Filistin'de 40 senedir, 30 senedir, 20 senedir artık filmi nereden başlatırsanız gittikçe artarak devam eden korkunç bir durum var. E, bunun olabilmesini ve devamını sağlayan yegane güç ABD. Ya da e, dünyada kimin kötü, kimin iyi olduğuna, kime ambargo konup kime konmayacağına, kime savaş açılıp kime açılmayacağına, kimin hangi hukukla yargılanacağına karar veren ABD. E bırak Haiti'deki bilmem kimin bilmem nesnede onlar Zaten karar versin. Uzun çok uzun yıllar işgal ama Fransa'da uzun süre işgal altında tuttu. Onun da işgalci hakkı yok mu yani? <gülüyor> Metsin San Frontier yani sınır <gülüyor> tanımayan ya. doktorlar da e, Fransız Bakan'a katılmış yalnız. Ve demiş ki yüzlerce insanın hayatını risk, riske atıyor Amerikalıların bu tavrı. Çünkü çok acil ma, ilaç yardımları filan geri döndürülüyor. Amerika'nın hava trafik kontrolörleri tarafından geri döndürülüyor demiş. Ama Amerika yok öyle şey olur mu demiş. Amerikalılar hemen cevap vermişler. Komutanlar çalışıyoruz demişler. İnsani hukuk üzerinde çalışıyoruz. Üstelik biraz da hata etmişsek de düzeltiriz filan demişler. Şu anda 200 bin kişinin ölmüş olabileceğinden bahsediliyor. Şimdi o başta bize akıl almaz gibi görünen 200 bin sayısı gerçekleşmişe benziyor. <Gülüyor> Daily Telegraph'ın bir haberinden Aislinn lying ve Tom Leonard Porto au yazıyorlar. Ee, tabii bütün e, önemli gazetelerin hatta irili ufaklı bütün e, televizyon şirketleri ve e, haberleri e, gazetelerde yolladılar Haiti'de. Çünkü insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşanıyor. Ülke nüfusunun %5'ine yakını ölmüş olabilir. Hatta belki de %10'una varabilir. Bu akıl almaz bir şey. Ve üçte biri zaten nüfusun. 3 milyon Haiti'li de etkilenmiş durumda salı günü olan 7 büyüklüğündeki depremle 2 milyon da Yiyecek ihtiyacı içinde ve bugün e, nihayet şeyde e, Türkiye'den bir e, gazete radikal gazetesi de manşete almayı başarmış insanlığın sıfır noktası diye inanılmaz fotoğraflar var hakikaten e, bir damla su bir lokma yiyecek ve biraz ilet için umutsuzca bekliyor demiş yağmacı çeteler sokaktaki gerilimi tırmandırılıyor. Başkent sokaklarında on binlerce insanın aç susuz olduğu, yardımların iyi dağıtılamadığı, halkın hem çok çaresiz hem de çok öfkeli olduğu haberleri de verilmiş. Fakat tabii dayanılmaz bir şey, ivaya kapılarak radikal de gene de bir sağ, alt köşeye bir şey koymuş tabii bir fotoğraf. Hı -hı tek tesellinin Türk ekiplerinin de dahil olduğu kurtarma çalışmalarında yaşanan mucizeler Bu diye. Bu daha tek... izanlı sayılabilecek bir nokta sanırım. Çünkü Zonda. hani Türk ekiplerinin de dahil olduğu ayrı ve üstün ve gayrı bir ekiplenme durumunun olmadığı bir haber bile bizim için yeni gazetelerde görmek açısından. Evet mesela vatanın manşeti insana hakikaten huzur mu veriyor? Ben görmedim. Ben de intihar etme eğilimi uyandırıyor. Aha, anladım. Şaka etmiyorum yani. Yine kurtardılar manşeti. Türk ekibi Haiti'de yeni bir mucizeye imza attı. Canlı yok diye terk edilen alışveriş merkezinin enkazından... 103 saat sonra iki kişiyi daha sağ çıkardı. Ya i̇şte kahramanlar... aynı memlekette yaşıyoruz? Yani çünkü bu işte kahramanlar memleketinde... ...yani hani hiç gerçekten kurtarma görevlilerinin... kurtarma giden gönüllülerin falan filan alakası yok... ...tenzih ederek söylüyorum. Çünkü dert bu değil ama... Yani bu memlekette on binlerce insanın enkazlar altında öldüğünü daha yeni taze üstüne üstlük bugün olursa yine öleceğini bile bile nasıl böyle pişkince şeyler yazabiliyorlar anlayabilmek pek kolay gelmiyor bana. Ya yani sanırsın ki işte peynirim membağı Anadolu kurtarmanın Memba, işte Batı Trakya falan gibi böyle bir şey mi bu? Böyle bir yaklaşım var gerçekten ve bu... Uh. Mide bulandırıcı aslında yani oradaki bu insanların teknisyen Caner Kalaycı'nın ve diğer insanların hepsinin son derece fedakarca bir iş yapmakta oldukları konusunda hiç şüphe yok ama yani her şeyden geçtim görgü diye bir şey vardır değil mi orada binlerce kurtarma ekibi çalışıyor binlerce ülkeden dört bir tarafından yani sivil devlete bağlı ya da değil. Yani Çin'den 12 12.000 bin... Çin'den gelenin kurtardığı can can değil de Türkiye'den gelenin kurtardığı can can olursa buna ırkçılık denir. Yani hani Türkçesi çok basitçe bu. İsteyerek yapmıyorlar ama falan diye devam edecek de bir şey yok. Çünkü yayıncılıkta sorumluluk oluyor falan. Hani böyle devam eden garip bir zincir. Yani bunun çok boyutlu ele alınması herhalde gerekiyor. Yani mesela Anadolu Ajansı'nın haberini nasıl buluyorsun? Hangi haberini? Bu konudaki. E, Türk Arama Kurtarma Ekibi yabancı ekiplerin canlı yok diye terk ettiği alışveriş merkezinde beş kişiyi sağ buldu. Ki bu da olabilir doğrudur da büyük ihtimalle ama hani e, e, Türkiye'den giden ekiplerin de terk ettiği başka ya bu böyle bir şey değil mi zaten? Ekip başarısıyla dünya medyasının da ilgi odağı oldu. Yani dünyada herkes şimdi yeryüzünün geldi en daha büyük bize. bir faciasını bırakmış durumda. Amerika işgal mi etti? Burada isyan mı çıkacak yoksa geri kalan da mı ölecek? Burası neoliberal bir işgale mi? Aslında i̇şgali muhataplı? de hegemonya desek daha doğru değil mi? Yani çünkü bence ortada olan şey hakikaten hani hakkıyla söyleyeceksek ben ısrarla işgal değil. Demek istiyorum bence bildiğin hegemonik gücüyle geliyor pişkince her şey hakkı olduğu için bu da hakkı. Hayır zaten işgal üzerinde durmuyorum Hı -hı. ben ama neoliberal bir Hı -hı. E, saldırı Şehir oldu şimdi kesin. Şimdi bir Devam buçuk yeni alışveriş merkezleri yapıp yeni şirketlere muazzam mal mülk para kazandıracak bir şey Hı -hı. olup olmadı bunlar tartışılırken. Yani beş kişilik Türk ekibinin başarısıyla dünya meda medyasının ilgi odağı olduğunu yazmak hakikaten insan bilmiyor. iller dokuz kişiyi kurtarma ekibine ne demişler biliyor musun? Yılmaz Türkler lakabını takmışlar. Öyle diyor. Öyledir herhalde. Yılmaz Türklerin İngilizcesini ben düşündüm ilk okuduğumda. Tam bir şey yapamadım. Yılmaz. Ha, o, Anladım. Dünya Türk olsun ya. Neyse. İyi bir şey bu. Bir diğer iyi ve Ali Cenap Haber'de Amerika Birleşik Devletleri'nden Haiti ile ilgili. Bence bu da önemli. Haiti'deki depremle ilgili Amerikan İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano demiş ki e biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ne yapıyorlar derseniz Haitili çocukların evlat edinilmesi koşullarını kolaylaştırıyor ABD. Haiti'den alana indirim var. Geçeceğim ama. Nasıl geçici? yok. Geçici geçici. Amerikan topraklarının nakilleri sırasında pasaport ya da Haiti'den verilmesi gereken belge istenmeyeceğini belirtiyorlar. Haitili çocukları evlat edinmek isteyen Amerikalı ailelerin Haiti hükümetinden çocukların ABD'ye girebilmesine olanak sağlayacak belgeyi beklemelerine gerek olmadığını sözlerine ekliyorlar. Ama temporary diye bir laf gördüm. O geçici demek oluyor. Yani bir süre sonra. Ben Anadolu Ajansı'nın haberini okuyorum. Ben o, de demiyor temporary. <gülüyor> galiba baş of Amerika'da görmüşüm bulamayacağım ama tamam hani sonuç olarak zaten hani e, çözüm üretebilme kapasitemizin darlığıyla alakalı ciddi bir sıkıntıdan bahsediyor olabiliriz. Çünkü yetersiz beslenmeden sokaklarda yaşayarak ölen kaç çocuk var ABD'de falan hani genellikle bu tip felaket noktalarına odaklanmayı tercih ediyor medya ama bu vicdan demek değil genellikle yine. Şimdi George W Bush ve Clinton'da eski başkanlar da bu yardım ve sempati dayanışma çaresine katıldılar. Ee, o Şeyde ilginç bir yazı yazmıştı yani Shakhtar internet sitesinde ee, Haiti'deki kurtarma eforu acaba çuvallıyor mu diye şeyi, şeyi anlatıyor Hillary Clinton Haiti'lilere gelip biz yani Amerikalılar sizin dostunuzdur falan, hani var ya uzaydan gelip ...Hayitililer biz dostuz der gibi dedi. Şimdi kocası da geldi. Hı hı. Bill Clinton' da yardım dağıtacakmış. Fakat ulaşmıyor yardımlar işte. Ve Washington Post'ta ne demiş biliyor musun? Yani kurtarmacılar şeyde... Haiti'de yıkıntıların altından kurbanları çıkarırlarken... ...Washington'daki siyasi karar alıcılar... Washington'daki ve dünyanın öbür taraflarındaki nelerle uğraşıyorlarmış biliyor musun? Acaba bu yoksul, yozlaşmaya batmış ve şimdi yıkılmış ülkeyi nasıl kendi ayakları üstünde tekrar kaldıracak bir proje uygulayabilir demişler. İşte burada korkunçluk bu noktada diyor. Yani Porto Prens'in üçte biri tamamen yerle bir olmuş. İşte her şeyin yeniden yapılması lazım okulların finan müteahhitlere ve şirketlere muazzam bir iş çıkacak Bill Clinton George Bush'u da yanına alıp Obama'da zaten birkaç yıl sürecek bu demiş yani George Bush'un desteklediği herhangi bir şeyden ben şahsen biraz en, en azından bir şey söylemek gerekirse biraz şüpheci davranırım demiş doğrudan doğruya kaçmak yerine şimdi Hillary Clinton mesela 30 kurtarma ekibi çalışıyor diye gururla açıklamış. Yani bütün Amerika'dan övündüğü şey de 30 ekip göndermesi. Akıl alacak bir şey değil. Greg Pellist'in de sorduğu gibi. Peki Haiti nasıl böyle ekonomik bakımdan bu kadar zayıf altyapısı sıfıraymış. Ne hastanesi var ne sular çalışıyor. Bütün ülkede iki tane itfaiye istasyonu varmış biliyor musun? Haiti. Hı hı. Yangın söndürmek için. Yani neredeyse doğanın kendisini silip süpürmesine e, bırakacak kadar kendini bir durumdaymış deniyor. Bir yandan da Haiti sokakları tabii korkunç bir anarşiye teslim olmuş durumda gittikçe artan. Bu da tabii ileride bize bir tam bir mikrokozmos sunuyor işte. İleride iklim değişikliği Evet, sadece Amerika Amerikan Bilimler Akademisi'nin 2007 raporunda yazılanlar olsa bile bugün Cem Sensin'den bahsetmeyeyim hadi. Sadece Amerikan Bilimler Akademisi'nin çizdiği rapor 10 noktada dünya nasıl çöküntüye gidiyor diye anlatıyorlar 2007'de. Onun olması halinde Haiti cennet gibi kalabilir. Ona doğru gidiyor böyle bir mikrokozmik şey var. Ama tabii Türkiye'den çıkan derste bayağı ilginç. Haiti üzerinden ve doğrudan doğruya işte bu Naomi Klein'in da sözünü ettiği şok, şoka girmiş, doğal ya da başka sebeplerle şoka girmiş toplumların üstüne çullanıp orayı tamamen özelleştirmek ve büyük karları oradan cebellezi etme politikasının bir parçası mı diye. Şimdi Amerikan mesela Rebel Reports diye bir siteden de Jeremy Scale yazıyor ki bir felaketten hemen büyük karlar elde etme şeyi güvenlik servisleri Haiti'de hizmet sunmuşlar. Her yere ilanlar vermişler. Biz de buradayız diye. Blackwater gibiler. Nasıl? Durum iyi değil mi? Gayet iyi her şey olması gerektiği gibi olduğu gibi zaten. Yani dünyadan gayrı özel bir durum yaşanmıyor felaketler size. Sadece daha yoğun yıkıntı, daha yoğun ölüm. Tek farkı bu yoksa çözümlerimiz, önerilerimiz, işlemlerimiz üç aşağı beş yukarı hep aynı galiba. Çekiç, çekiç, çekiç. Peki meslektaşımız Rush, Limbo ve pek meslektaşımız değil ama vaiz olan Peter Roberts, Medec vaabında. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onların bu Haiti'nin başına gelenler zaten kendi hak ettikleridir diye konuşmalar yapan sağcılara ne diyorsun? Onun için Amerika'nın bir özür borcu yok mu? Televizyonlarda bas bas bağırıyor. 7 milyonluk kitlesi var Rush Limbaugh'un radyocu. Bunlar hak ettiler başlarına geleni diyor. Ya bu tip çatlak durumlara da gayet gayet yine dünyanın her Niye tarafında... Dinleyicisi var diyorum. <gülüyor> ya Bizdeki garabetin kaç dinleyicisi var bilmiyorduk aslında. Bizde böyle ölçümlerde olmadığı için adamlar Merkez Bankası geçen gün tartışıyordu. Ben kahve muhabbetinden devam edeceğim bugün. Ee, i̇şsiz başvurusu bu ay ne kadar olacaktı ya hükümet tahmini 432 bin ee, başvuran sayısı 443 bin ...aradaki farkın bu kadar yoğun olması üzerinden e, bayağı tartışma vardı. Ya, hesap kitap yapıyorlar bir miktar. Ya bu hegemon olma, işgalci olma halinde böyle sıkıntıları var büyük ihtimalle. Her dakika hesap yapman gerekiyor daha çok daha çok diye. Fakat işin hoş bir tane de önemli tarafı var. Son çıkarılabilecek önemli bir ders daha var onu da biliyor musun? Yani benim kanaatim bu subjektif tabii. Ee, müthiş yazılar ve çıkıyor ve müthiş yayınlar yapılıyor. Haiti'de bu ilk günden uyandılar. Mesela Bill Quigley on maddelik bir şey yayınladı. Amerika'nın derhal yapması gereken işte bu papazlar, radyocular, sağcılar için özür dilemekten tut da... ...bütün Haitilileri kendimiz gibi, kendimize nasıl muamele ediyorsak öyle tutmamız lazım. Daha fazla bütün Haitililerin Amerika'da iş... Amerika'da iş aranması ve bulunması gerekiyor çünkü Haiti'nin çok büyük bir geliri, zavallı ülkenin gelir e, işçi göndermelerinden oluyor. Gurbetçi maaşlarıyla geçiniyorlar. Bütün bunları yazan da gene çok önemli bir e, yayınlar dizisi çıkıyor. Demokrasi na radyosu ilk günden beri orada radyo ve kablo televizyonu Amy Goodman son derece vicdani ve objektif yayınlar yapmakla meşgul. Yani sadece değişik bir durum da olmaya başladı. Yani tıpkı Kopenhag'daki fars, bir tarafta farz ama bir tarafta da sokaklardaki insanların özellikle gençlerin bütün bir adalet hareketi için kitlesel harekete geçtiğini görmüştük. Haiti'de de öyle olacağını tahmin ediyor ve umuyorum. Aynı zamanda mesela John Pilger'da yazmış çok önemli bir yazısı çıktı Zinette Ve e, diyor ki bir Kopenhag'da e, olduğu gibi dünyanın çeşitli yerlerinde bir rezistansın da şimdiye kadar hiç olmadığı gibi bir direnişinde büyümekte olduğu görülüyor. Yani gezegen için adalet kavramıyla bir enternasyonalizm doğdu diyor. Bunu evrensel insan haklarıyla ve hep bizim de burada üzerinde durduğumuz ceza adaletiyle yani insanları işgal edenleri ve mallarından, mülklerinden ve canlarından edenleri de büyük bir küstahlıkla, dokunulmazlık içinde cezalandırmaya yönelik bir adalet harekette birleşmekte diyor ve en iyi haber de Filistin'den geldi diyor. Şey başlamış dünyada ilk defa bir batı ülkelerinden boykot İsrail ürünlerini. Bu çok önemli hı hı. bir şey. Norveç mesela Elbit şirketinin high-tech ürünleriyle meşhurdur ya İsrail. Hı hı. Elbit e, fi, Filistin duvarını yapmakta çalışan şirketin e, şirketle alışveriş yapmaktan Vazgeçmiş Norveç hükümeti. Mesela Avustralya'da da Fransızların Veolia şirketi meşhur sula, suyla da uğraşan onun bir su arıtma e, tesisini e, kabul etmemişler. Avustralya'da mesela Veolia'nın çünkü e, ihaleye almamışlar onu. Çünkü Veolia'nın aynı zamanda da Kudüs'ten bu yerleşim merkezleri denen yerlere bir hafif raylı sistem kurmasını şey yapınca kurmak üzere olduğunu öğrenince Avustralyalılar olmaz demişler. Sen giremezsin diye. Çok ilginç bu gelişmeler aslında. hava ürünlerini biliyor musun? Kozmetik Bilmiyorum. ürünleri. Ha evet evet evet. Ha? Çölden tuz muz falan. Ha, işte yani, öyleymiş. Ben bilmiyordum. O da mesela yüz olarak kullandığı yıldızı Kristin Davis'i, Sex and the City yıldızıymış, elçisiymiş. Onu bırakmak zorunda kalmış. Çünkü illegal bu batıda yerleşim merkezlerinde Filistinlileri falan da kullanarak yaptır, yaptırıyorlar bu ürünleri. Bu ürünleri. Tüketici boykot kampanyaları artık sıradan hale gelmiş. Mesela Amerika'da da bu korkunç ikiyüzlülüğü ortaya çıkartmışlar. Britanya'nın da en büyük iki süpermarketleri arasında yer alan Sainsbury ve Tesco'da raflardaki şu şeyleri gösterin bakalım diyorlarmış. Hangileri illegal yerleşkelerde yapıldı, onları satamazsınız diyorlarmış. İlginç, değil mi? Yani hukuk her zaman işe yaramaz ama İsrail artık tabu olmaktan çıktı. Britanya'da şey bile sendika Trade Union Council denilen sendikalar şeyi konferansı 2009, 2009'da geçen seneki konferansında tüketici boykotunu oylamış. Kabul etmiş yani İsrail'e karşı ve İsrail tabusu bitmekte ve Uluslararası Suçlar Mahkemesini devreye sokmakta. Zipi Livni filan ...gidemiyor bir yerlere. Peki bu arada da mesela Evut Barak filan... ...inni kolunu sallaya sallaya geliyor Türkiye'ye. Çünkü Türkiye... ...Uluslararası Suçlar Mahkemesi'ni... ...onaylamıyor bir yandan. Uluslararası Ceza Mahkemesi Türkiye'nin... E, ...ilgi alanına giren konulardan biri değil. E çünkü yarın olur öbür gün olur. Çünkü İsrail'in de haklı olduğu bir başka şey var. E, hepimizin geçmişinde... ...çeşitli sıkıntılar var. Geçmişten kastım 1900'lerin başlarına falan... ...gitmeye gerek yok. E, böyle de tatsız bir durum var. Çünkü belki de. Ya da imzayı atarsın öyle değil dersin. Biz de memnun oluruz bayrak sallarız falan filan. Ama yani, yani bir yandan da milletvekilleri filan Türkiye'den desteklediler işte hükümetin de desteklediğini tahmin edebiliriz. Şey diyor ki bir yandan da net bir momentum ortaya çıktı diyor. Yani Gazze felaketi 1400 kişi savunmasız insanı öldürmelerinin Yıl dönümünde 42 ülkeden Müslümanı, Yahudisi, Hristiyanı, ateisti, genci yaşlısı, işçisi, yazarı, sanatçısı, müzisyeni konvoyları satılmış Mısır hükümetinin engellemesine rağmen götürmeyi başardı. Bir kısmını da içeri sokmayı başardı yardımı ve oradan da Filistin bayrakları çocuklar duvarın üstüne çıkıp salladılar diyor. Yani dünyada bir adalet hareketi de Kopenhag'dan Gazze'ye kendini göstermeye başladı. Bu da umut verici yönlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Türkiye ondan sonra da şimdi şeyle uğraşıyor değil mi? Mehmet Ali Ağacan'ın kahraman olarak karşılanmasıyla. Türkiye'nin uğraştığı yok aslında. Sanırım bizim içimize dert oldu. Yani çünkü davulcusu zurnalisi orada. Üzerine Grand Tuvalet'i çeken abi orada. işte 500 euro'luk geceliği denilene göre... Otellerde kalıyor. Buna istersen... Birazdan bakalım. Birazdan bakalım. Ama Sayın Ağaca demeye başlamakta fayda var. Yani öyle bir ciddiyetle... Yani eli, eli kanlı bir katilden bahsediyoruz. Başka neler yapmış orasını bilmiyorum. Tek bildiğim o tanrı değil, mesih değil ve eli kanlı bir katil. Nereden biliyorsun? Kendi dedi, dedi ben olmadı. tanrı değilim, mesih değilim. elikanlı Eli kanlı katil olduğunda mahkeme söylüyor. Üçünü bir araya getirebiliyorum. Başka bildiğim pek bir şey yok. Evet... Ve beş yıldızlı otelde kahraman karşılaması var. Çok ilginç, doğrusu buna birazdan döneceğiz. Açık kaste. Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve onun Açık Gazetesi devam ediyor. <gülüyor> Programcı dostumuz Bahadır Dilbaz'ın bizim için seçip hazırladığı <gülüyor> pardon parçaları da dinlemeye devam ediyoruz. Robert Wyatt'ın La Ahada Yalam adlı parçası altta çalmaya devam ederken biz de Açık gazeteyi sürdürmeyi becerebilirsek yapalım. <gülüyor> Milliyet gazetesi tabii kendi yayın yönetmenini öldüren Abdi Pekçi'nin bir kez daha öldürüldüğünü söylüyor. Mehmet Ali Aca'nın cezaevinden çıkış şovunu. Türkiye... Abdi İpekçi'yi katletmenin bedelini sadece 10 yıl hapisle ödeyen Mehmet Ali Ağcan'ın cezaevinden çıkış şovunu büyük öfke ve acıyla izledi. Sence öyle mi? Millet yanılıyor galiba. Ee, öyle olmasını istiyor olabilir. Evet. Ama pek de öyleymiş gibi bir durum açıkçası yoktu. Yani benim elimdeki son haber e, aslında benim canımı sıkıyor. Saat 21'e kadar kendisini dinleneceği açıklanmış. E, i̇şte çeşitli tatlılar sipariş etmiş odasına böyle haberler alıyoruz niye aldığımız ne, ne olduğunu konuşuyoruz bilmiyorum evet. yalnız yani Milliyet Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast ve 3 gasp eyleminden suçlu bulunan Mehmet Ali Ağca'ya Türk adaleti 10 yıl hapis cezasını yeterli e, buldu Ağca e, gerçi 31 yıl sonra serbest kaldı ama bunun 19 yılını, tam 19 yılını Papa suikastinden, Papayı Roma'da vurduğu için İtalyan cezaevinde geçirdi ve Papa'nın da araya girmesiyle sonunda böyle bir yetisi var mıydı bilmiyorum ama affetti. Türkiye'de ise aflar ve mevzuat boşlukları sayesinde uzun süre yatmaktan kurtuldu. Ağacanın Ankara'sı. Sincan cezaevinden çıkışı ise yürekleri yaralayan bir başka rezaletti diyor. Üzerine yine mavi kazak yiyen Acaba bunun ne önemi var bilmiyorum ama cinayet günü üstünde olan şey mi? Onu da hatırlatıyor. Uğurlu onlar. kaza durumu sürekli olarak mavi kazak bu benim uğurlu kazam falan gibi sözleri Öyle vardı. Cinayeti de o uğurlu kazak üstündeyken <gülüyor> mi işlemiş hatırlamıyorum. O zamanlar <gülüyor> renkli televizyonumuz yoktu. Çünkü o kadar gelişmemişti, teknolojiye geçmemişti bilemiyoruz. Burada ileri derecede antisosyal kişilik bozukluğu teşhisiyle askeriye elverişsiz raporu almış GATA'dan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden. GATA çıkışında da Türkiye'nin en lüks otellerinden biri olan Ankara Şerat'ına gitmiş ve gecelik oda kahvaltı fiyatı 440 avro artı KDV olan Suite Odaya yerleşmiş. İpekçinin katili kendisini izleyen gazeteci ordusuna İngilizce olarak ben tanrı değilim, tanrının oğlu da değilim de oğlu da değilim demiş ama İncili yeniden yazacağını da söylemiş. Yani aslında bunların hani çözülmesi gerekiyor mu? Sanırım gerekmiyor. Çünkü bildiğim kadarıyla Papa suikastinden beri söylediği hiçbir şeyin ipe sapa gelmediğini biliyoruz ağacanın. daha öncesini bilmiyorum ama Sonuç olarak e, acaba ne demek istediği bir hikmeti vardır diye bakacak bir şey olmadığı kesin. Galiba e, teciz etmemiz gereken toplumdan, insanlardan biriyle karşı karşıya olduğumuzun pek farkında değiliz gibi. Her çeşit güce doğru çekilen garip bir toplumsal yapı oluşmuş gibi geliyor bana. Yani evet. bu gücün neden kaynaklandığını bile ne hatırlıyor insanlar? Hatırlıyorlarsa da bunu da önemsemiyorlar belki de. Ama ortada bir güç var yani kameraların karşıladığı oradan Makamotolar ile şaratına giden bir adam şu ana kadar neler yapmış? İpekçi'yi öldürdü. Türkiye'nin en önemli yeni yönetmenlerinden birini, yazar, gazeteci ve örnek gazetecilerinden birini katletmiş. Tanımadan öyle öldürmüş. Sonra da işte pek çok yani bir dünyada ne kadar katolik var bir milyara yakın herhalde. herhalde. Öyle, evet. Onların temsilcisi olan bir adamı da papayı Üçüncü da. Dünya Ülkeleri adına kendisi evet. öyle bir mektubu vardı yine üstünde. Öldürme girişiminde bulundu. Başaramadı. Ve şimdi büyük bir kahraman olarak Hollywood'da oynamak istediğini söylüyor. Kitabına da işte 3 milyon mu yazacağı anılarını yazacağı kitaba. Peki kim ödemiş parayı otel ücretini? Valla avukatına sordu e, bir basın mensubu kim olduğunu bilmiyorum. Avukatı böyle döndü e, biraz sinirli 30 derece e, açıyla boynunu çevirerek sesin geldiği yöne doğru. Ben öyle dedim ne var dedi. Ben biraz daha hani hırırır gibi bir ses aldım oradan. Zaten bir daha da sormadılar. Ee, ama şeyde diyor ki Radikal'de mesela e, lüks meç meçhul sponsor hakkında birileri 30 yıllık sessizliğin karşılığını mı ödüyor diye de sorular gündeme geldi diyor. Bak, bak güzel bir Dan Brown hikayesi işte sana. Bir şifre var ortada. Kodlar mi? var çözülmemiş kodlar var. Ölmüş insanlar var bir de. Mahvolmuş hayatları kararmış filan. Geride kalmış. Ee, onlardan, ölenlerden de geriye kalmış. insanlar var ama öyle şeyler oluyor işte. Yani bir katil kahraman olarak karşılanıyor. 30 yıl sonra serbest kaldı demiş Cumhuriyet gazetesi. Kahraman gibi karşılandı. İpekçi'nin katili 5 yıldızlı otelde. Evet bir durum var doğrusu. Çürük kat 5 beş yıldızlı tahliye diye vermiş taraf gazetesi de. Ama gene sen davul zurna mı dedin ben onu görmedim. Valla ben gördüm. Yani Baya bildiğin davulcu zurnacı hep birlikte bekliyorlardı. Gayet de heyecanlılardı. Asker alınacak mı alınmayacak mı? Daha cezaevinden çıkmamıştı. İşte zurnayla davul dışarıdaydılar. Eee Sonuç olarak gittiler. Davul zurnayı da çaldılar. Gayet güzel. E, ağaca da damat gibi çıktı vallahi dışarı. Herhalde böyle anlatmak gerekiyor durumu. Yani bütün bu olan bitenin açıklaması var mı bilmiyorum. Yani aynı gün içinde 3 tane haber veriyoruz. Sabahtan beri verdiğimiz haberleri üst üste koyduğumuzda bir Türkiye tarihi çıkıyor gibi geliyor bana. Hrant Dink'in cinayetin 3. yılı. Dava hala devam ediyor. Hala tetikçiler yakalandı. Katiller dışarıda. Ve azmettiricide infaz Koruma İkinci memuru. haber Erhan Tuncel e, polis muhbiri mi jandarma muhbiri mi kimin zaten o köyde kimin kimin muhbiri olduğu biraz karışıktı. E, şimdi infaz koruma memuruna başvuruyor uygun görülüyor ve e, galiba infaz koruma memuru olacak. Yani başımıza devlet <gülüyor> olarak geri dönüyor Erhan Tuncel. Ve üçüncü haberimizde Mehmet Ali Ağcan'ın Abdi katili papa suikastinin tetikçisi aslan kaplan gibi çıkıp bize ne zaman basın açıklaması yapacağını 70 kamera beklediğimiz bir süreç. Türkiye tarihi bu desem ayıp olur mu? Yani son e, 50 seneyi 60 seneyi galiba özetliyor en azından. Bütün o e, hamasi tarih şiirlerini filan ne yapacağız o zaman? Hangilerini? Hangi birilerini? Hepsini tahliye ettireceğiz biliyorsun. Yani... E, plan yapmayın plandan bir kuple çalmak isterdim hazır olsa hani hatırlatmak Aynen. babında şu ana kadar çalmadık ama e, bu adamlar bile rahatlıkla tahliye oldular bu memlekette yani çıkıp Ozan Arif e, ne suçu canım falan filan deyip pıtır pıtır dışarı çıktı efendi efendi gezmeye devam ediyor 11 sanıklı Jitem davasında 1999'da açılmış 11 yıl önce 11 sanıklı JITEM davası Güneydoğu'da. Ama 4 mahkemede görevsizlik kararı verince 11 yıldır yargılama yapılamamış. Buna ne diyorsun? Ee, yani yapılamayabiliyor. Daha neler yargılanamayabiliyor. Bazı şeylerse jet hızıyla yargılanabiliyor. Yani taş atan e, bir çocuk terörle mücadele kanunu mağduru olması için 3 ay yeterli oluyor. Pııt diye bir bakıyorsunuz. Davası bitmiş. 9 yıl 7 ay atıyorum. Evet. Yani galiba ortada bir hak, hakkaniyet, adil olma, adalet vesaire gibi kavramlarla ilgili ciddi bir aşınma, yıpranma ve koca bir kevgir durumu yaşanıyor. Ya da en azından halkın bir kısmı için böyle ve ki bu kısım gittikçe de genişliyor. Yani tekel işçileri dangır zangır titremeye devam ediyorlar. Dışarıdalar hala bu soğukta. Ee, ne oluyor derseniz hiç yani bir şey olduğu yok Onların başındaki sendikaya sorarsanız her şey normal, onların işi zaten titremek. Böyle garip bir hal yaşanabiliyor memlekette en nihayetinde. Bu Bilge Köyü, Zangırt hı hı. asıl adıyla onun hakkında Artuklu değil mi üniversitenin adı oydu. Üniversitenin, Mardin'deki üniversitenin raporu neydi? Antisosyal kişilik bozukluğu değil dediğim paranoi çizofreniye bağlı derinde yatan şeyler. Antisosyal kişilik bozukluğu galiba geçmiyordu. Gerçi geçmiyordu. öyle bir cümleydi ki o hakikaten. Hani günü sözü olarak verdiğimiz gibi belki de hani yılın sözlerinden biriydi. Biriydi evet. Her virgülün ayrı bir manası hakikaten vardı. Yani... Yapılması ya de... gereken çok açıkmış gibi geliyor bana. Artık hani öyle mi olacak yoksa böyle mi olacak falan değil. Çıkıp hakkı talep etmek gerekiyor. Yani bugün bütün bu soğuğa rağmen, bütün bu yağmura, kara, çamura rağmen, bütün bu haberlerin çamuruna rağmen iki buçukta Agos'un önünde olmak gibi mesela. Ya da e, üç buçukta Barış İçin Sanat'la birlikte Ergenekon Caddesi'nin tabelasını söküp yerine Hrant Dink Caddesi tabelasını takmak gibi mesela. Yani bunları yapmadıkça... Daha bu haberleri okumaya devam etmemiz için uzun bir tefrikalı hazırlıkları var onların. Bizim de hazırlığımız var. Buna bakmak gerekiyor artık gibi geliyor bana. Ama hoş şeyler de olmuyor değil memlekette doğrusu. Mesela İzmir'in Bornova etçesinde Türkiye Değişim Hareketi Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sarıya boyanmış güvercin uçurması olayı var. Ya bizim gözümüzden kaçmış dün sadece Hikmet Çetin ve Hikmet Çetin'in e, sahnelerde el ele kol kola olması ve hani bir parti başlangıcı böyleyse bu iş hayra gitmez özetimiz vardı. Ama e, sarı güvercinler gerçekten bence daha iyi bir özet. Hikmet Çetin'den bile iyi. Güvercinleri alıp sarıya boyamışlar. Çünkü sarı güvercin diye bir şey yok biliyorsunuz. Ama sarı gül var. Sırgül var tabii. E, neyse ki mor gül değil mesela söyledi. Yoksa mora boyanmış güvercinler daha dikkat çekici de olabilirdi. Yani yaklaşık 3 kilometre semada fark edebilmek mümkün olurdu. E, güvercinleri büyük ihtimalle sprey boyayla herhalde. Biz bir iki kişi oturup konuştuk güvercin nasıl boyanır acaba diye. Yaldırdı boyayla değil mi? Yok yaldız en... değil. iyi olmaz mı? Bence daha uygun olurdu. Hemen ölürdü. Bence partiye danışman olarak girmek üzere bu fikrini <gülüyor> verirsin abi. E, altın yaldızı kullanmamışlar gayet de dandik bir sarı boya hani e, işin kalitesiyle ilgili önce konuşalım sonra da boyanan şeylerin canlı olduğunu hiç kimse hatırlamadığına göre e, Sarıgül'ün yeni partisinde e, birilerinin hatırlatması gerekiyor canlıları boyamıyoruz yani bana annem bunu çok küçükken öğretmişti hatta pazarda satılan yeşil mor civcivler var ya başka canavarlık olarak gördüğünü evet. bilmiyorum hiç e, Almak istediğimde de onları boyuyorlar falan diye bayağı bir kızıldığını hatırlıyorum bana. Yani Sarıgül'ün annesi de büyük ihtimalle kızmıştır Sarıgül'e ama işte bu siyaset dediğimiz hangi hırslara kadir hiç belli olmuyor. Halbuki çok kolayı vardı. Neydi? Boya kübüne? Hayır Yok. güvercinleri bırakıp Sarıgül'ü... Sarıya boyamak. Evet. Bence Sarıgül de Sarıya boyamamak lazım ya ama... Ya iyi olurdu. Olur Mes <gülüyor> beraber ikisini de Sarıya boyayıp... Hikmet Çetin'e kırmızı daha olurdu. iyi giderdi ya. O zaman Galatasaray gibi olurdu. Mesaj tüm Türkleri parti olma durumundan. Evet. Bence ikisini de sarı yıldızı boyayıp halkın arasında İzmir'e salmalılardı. Neyse bu önerim uygulanmayacak hayal kurmaktan vazgeçelim. Bak Volkan da zaten İzmir'lelerle ad dalga mı geçiyorsun diye kızıyor şimdi bize. Onu bırakalım. Ve biz Türkiye'nin bir de tarihine bugün bakmış gazeteler. 9.30'dan sonra bakalım, şimdi bakalım. E, bakalım? 9.30'dan sonra bırakalım. 3 evet. dakika kalmış burada. Hani koca tarihimiz. Evet. Çok güzel. Bütün gazetelerde nostaljik şeyler var aslında. Sadece tease edelim o zaman ama önceden duyuralım. Mesela Star gazetesi hoş bir şey e, ye Aynı beste, aynı nakarat diye. Sivil diktatörlüğe gidiyoruz kampanyası 20 yıl önce başlamış bugün değilmiş. Bir başka kampanyada ne vardı? Bir diğer kampanyada doktorlar bugün aslında iş bırakıyorlar. Bu da diğer boyutu. Memleketteki gidişatın diyelim. Bugün hasta olmayın falan diye veriliyor. Halbuki e, doktorları <gülüyor> hasta etmeyin diye devam etmekte fayda var. Adamlar bangır bangır ya bu iş çıkacak olursa hastalara atıyorum şu an hatırlamadığımdan sayı. 2.1 saniye bakacak vaktimiz olacak. Ciddi hatalar yapacağız diyor. E, ve hastalar için, hasta hakları için direniyorlar. Ama e, bugün hasta olmayın bugün olun. E, yarın olursanız daha beter ben söyleyeyim. Tam gün yasa tasarısının görüşmeleri meclis genel kurulunda devam ediyor. Doktorlar da tam güne karşı tam gün eylem yapıyorlar bugün. İş bırakıyorlar yani özetle. E, gittikçe daha yoğun ve hızlanan bir sarkaç içinde iş bırakmalar, genel grev sözleri ortalarda geziniyor. Neyse ki ve iyi ki galiba zaten hani bir şeyi değiştireceksek böyle olacak diye düşünüyorum şahsen. Ama, e, Peki niye o bu? zaman öyle veriyor haberi? Kim vermiş onu? NTV, NTV vermiş. E, bugün hasta şeyler. olmayın diyor öyle mi? Ya ya mevzun doktorlar özü Ya Mesela zaten köprülerde de ee, çalışanlar hatırlıyor musun? İşte düğülüğüden önce şey vardı. Sağlık koşulları <gülüyor> için eylem yapıyorlardı köprülerde. İş yavaşlatma eylemi ya da iş bırakma eylemleri. Bugün köprüden geçmeyin. Trafik çok sıkışık. Aldığımız haberler bunlar oluyordu. Ee. Bu nereden bakmak dediğimiz oluyor herhalde. Onlar halk adına bakıyor ya. O yüzden hasta olmayın bugün sayın halkım. Evet. Ee, yarın peki hastaneye gidip 2.1 saniyede yanlış testte çıktığımda o, bu da senin kısmetin diye manşet atacak herhalde NTV. Ee böyle bu işler. Sen şimdi her şeyi eleştiriyorsun ama benim mikrofonumun sarısını nasıl buldun? Yeni boyadım koridorda. Pırıl pırıl bak. Vallahi güzel olmuş abi. Eline sağlık da. Ee, acaba biz de iklim değişikliğine ilgi çekmek için 2 üç penguen mi boyasak sarıya yeşile falan? Ya, bir de Sarıgül tabii, bizim çevreci Yeşil Belediye Başkanımız değil <gülüyor> o, o, o, <gülüyor> o işi Volkan yaparsın. <gülüyor> Biz Penglilerle <gülüyor> izlenelim diyorum. Yani. Biraz zor olabilir yani. Yani ayıp diye bir şey var mıdır diyeceğim. Vardır demeyeceğim. Çünkü var olup olmadığına dair sabahtan beri verdiğimiz haberler fena halde çürütücü. Bir de yani bugün aklıma takıldı. Bütün okuduğumuz haberlerin bir şey yönü yok mu sence? Görgüyle aile terbiyesiyle filan ilişkisi yani hep sen de söyledin biraz önce onlar boyalı civciv. Yani ailelerimiz sanki bunların olmasını istemiyorlarmış gibi. Katilleri davul zurnayla karşılamak ayıptır. Eğer iyi bir iş yapmışsan başkalarının yararına bunu söylemek bununla övünmek ayıptır. Filan demezler miydi? derlerdi. Ama yani işte anne sözü dinleme diye bana çok dedilerdi. Bazı konularda dinledim. Hala civciv almıyorum. Sigara içiyorum falan. Hani kime zarar vermekle ilgili sonunda şöyle bir hat belirledim. Yani kimseye zarar vermemek lazım. Civcive de, kuşa da gazeteciye de, ona da buna da vereceksen git kendine zarar ver noktasında. Ben böyle bir ahlaki düzen koydum ama tabii bana ait başkalarına da dayatmak gibi bir hakkım yok. Ha, görgüye de uygun davranmak iyi olur yani. Görgüsüzlük ayıptır. Açık gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın evet. Evet. Bir yıl dönümü. Rand Dinkin öldürülüşünün üçüncü yıl dönümü. Birçok yerde yapılan yapılacak şeyler var. Dün de bir şey vardı galiba. İki tane aynı saatte vardı İstanbul'da. Evet, iki evet. yerde Hrant Dink ve Türkiye'de demokratlıktı birisi birisi, bir diğeri de e, SHP Şişli il binasında aslında e, Hayko Bayram ve Röni Margüles'in Hayko, Margüles Hayko Bayram ve Röni Margüles'in Hayko Bayram ve Röni Margüles'in Röni Margüles'in konuşmacı oldukları e, gene bu e, Hrant e, ölümünü anma e, töreni ve vesilesiyle e, tartışmalardı. Bu ikincisiyle ilgili Şişli'dekine tabii ben gidemedim birincisinde. E, birincisi, birinciye katılmıştım. Ama <gülüyor> e, arkadaşlarımdan gelen mesajlardan e, dünkü e, Şişli'deki toplantıda e, Roni'nin ve Hayku'nun Hrant <gülüyor> e, cinayetinde davanın e, gelişimini el aldıkları e, Hrant'in e, öldürülmesinden sonraki e, yürüyüşlerin, toplantıların, e, davayı izlemek için e, her seferinde dava e, mahkemenin önünde buluşanların, e, Hrant'in arkadaşları, e, dövüşeyle, ismiyle Hrant, e, davan Beşiktaş'ta buluşanların. Bunun bir toplumsal harekete dönüşmesi ve bu toplumsal hareketin özelliklerinden, niteliklerinden bir tanesinin, ayrıcı niteliklerinden bir tanesinin ırkçılığa karşı e, bir hareket olması, dile getirmesi ve e, Hrant'ın bu anlamda Türkiye'deki ırkçılığa karşı e, hassasiyeti, e, toplumsal e, hareketlenmenin bir simgesi haline gelmesini e, vurguladıklarını anladığım kadarıyla, özetten anladığım kadarıyla konuşulmuş. Dolayısıyla burada aynı zamanda Türkiye'de vatandaşlık tanımının, bu Türkiye'deki yurttaşlık, kimlik pardon, politikalarında azınlıkların yerinin ve bunun Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar ee, yaşanan uzun dönemde e, nasıl bir süreklilik arz ettiği, sorunlarıyla birlikte süreklilik arz ettiği e, ele alınmış e, Şişil'deki e, toplantıda. Dün benim katıldığım diğer toplantıda ise e, başlığı Hrant Dink ve Türkiye'de demokrat olmak e, olan toplantıda ise bu e, Bilgi Üniversitesi'nin Dolapdere kampüsünde yapıldı. Aynı saatteydi. İkisi de saat 19'daydı yanılmıyorsam dolayısıyla bilmiyorum şu işte toplantıda katılım yüksek miydi ama dolapta da katılım 26 kişi vardı <gülüyor> burada da 60-65 kişi vardı ee, aynı saatte olmaları e, tabii ki e, bir talihsizlik ama bunu e, böyle olması bir yerde bir zenginlik de doğrusunu söylemek gerekirse çeşitli yerlerde küçük eylemler küçük hatırlamalar yapmak bir tek yerde büyük bir şey yapmaktan belki daha ee, anlamlıdır. Çünkü o hayatın içine tamamen girmiş gibi de algılanabilir. Nitekim e, bugün e, yarın ve önümüzdeki günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde 25'inde e, listesini siz herhalde vermişsinizdir veya vereceksinizdir. Başka İzmir'de e, İstanbul'da e, bu tür farklı anma hatırlama e, ve Tartışma, bu vesileyle tartışma, değerlendirme, birbirini dinleme toplantıları yapılacak. Dünkü toplantıda Hrant Dink ve Türkiye'de Demokrat Olmak toplantısında Fuat Keyman vardı, Ali Bayramoğlu, Robert Koptaş ve ben ben konuşmalarımızı rica etmişti. Tatjus Bebek toplantıyı yönetti ve burada. Tabii başlık Türkiye'de demokrat olmak e, üzerine seçilmişti. Beraber seçmiştik bir konuyu. E, çünkü Hrant'ın e, Türkiye'de e, özelliklerinden bir tanesi zannediyorum demokrat olmanın e, tüm zorluklarını, tüm e, çelişkilerini ve aynı zamanda tüm zenginliğini esas olarak da tüm zenginliğini içinde barındıran ve bu çelişkileri sıkıntıları aşma konusunda inanılmaz büyük güçlü bir becerisi bir tutarlığı olan bir kişilik olması. Çünkü demokrat olmak özgürlüklerin çok kısıtlı olduğu kimlik e, tanınma taleplerinin ağır biçimde ihlal edildiği tanınmadığı e, birey haklarının e, özellikle mesela kadınsanız e, büyük ölçüde ihlal edildiği gençseniz e, tanınma hakkınızın e, katılım hakkınızın ihlal edildiği dolayısıyla e, demokrasi dediğimiz e, siyasal alanda herkesin katılımının ve eşitler olarak katılımının ee, olmazsa olmaz bir ilke olduğu bir e, perspektiften sadece siyaset değil tabii aynı zamanda toplumsal yaşam biçimi olarak da e, tasarlanan e, bir e, demokratlıktan e, demokratlık için e, Türkiye'de bir cephesine bakarsınız demokrat olmak çok kolay neredeyse herkes demokrat çünkü e, bu kadar ağır kimlik ihlallerinin olduğu kimlik hakkı ihlallerinin olduğu, insan hakları ihlallerinin olduğu, özgürlük kısıtlamalarının olduğu bir toplumda dünyanın en ağırı değil, abartmayalım. Ama dünya listesinde de en fazla hak ihlalleri, özgürlük ihlalleri kısıtlamaları olan ülkeler grubuna yakın bir yerde duruyor. Bunu da kabul edelim. Evet. <gülüyor> Burada demokrat olmak kolay çünkü kendi hak ihlalinizi dile getirdiğinizde, e, kendi mağduriyetinizi dile getirdiğinizde ve bununla ilgili e, hak e, tanınması talebinin dile getirdiğinizde birdenbire kendinizi bir demokrasi e, söylemi içinde buluyorsunuz. Kendinize rağmen demokrat da olabilirsiniz. Siz demokrat olduğunuzu düşünmeseniz bile görünüşünüz ve o, o, o eylemle ilgili, o taleple ilgili e, duruşunuz e, size demokrat e, bir cila da verebilir. Ama işte tam da demokratlık bunun ötesinde bir yerde başlıyor. Evet. Yani aktif vatandaşlık kavramı gibi kavramlarla çok yakından ilgili bir kavram olsa gerek. Evet. Esas olarak kendisinin sadece hak talebini, kendisinin mağduriyetinin giderilmesini e, talep etmekle sınırlı olmayan bir tavırdır demokratlık. Çok basit bir örnek vereyim. Ee, sizin evinizin e, evinizin önü açık. İşte bir yeşil alana bakıyor. Ve e, siz e, önünüze birdenbire imar planını bozarak birileri geliyorlar. E, bir bina dikiyorlar. Türkiye'de çok olan bir şey. Birdenbire evinizin 10 metre ötesinde bir bina. Bütün sizin e, güneş almanızı, hava almanızı engelleyen bir bina çıkıyor ortaya. Siz burada o binayı yıktırmak için mücadele vereceksiniz değil mi? Hukuk hmm. mücadele vereceksiniz. Peki aynı kişi bu binayı yıktıran kişi diğer taraftan evinin üstüne iki kat çıkıp arkasındaki komşusuna aynı şeyi yaptığı zaman e, e, bu e, yap, yapmayı bir hak olarak tanımladığı zaman işte orada demokratlığın sınırları çok açık ortaya çıkıyor. Evet, Türkiye'de, Türkçe'de kendine Müslüman diye bir terim var ya, o kendine demokrat şeklinde de... Pek... Kullanmaya başladı konuşuyor. Evet, <gülüyor> evet, Kendine Müslümandan, kendine demokrat tabiri üretildi. Bunu yabancı dinlere, yabancı dillere, dinlere demeyeyim, yanlış söyledim. Yabancı dillere çevirmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü Türkiye'ye özgü bir... Ama aslında Türkiye özgü değil tabii. Bu evrensel bir sorun evet, Temel bir etik var. ilkenin ortaya evet. konması ama çok o Türkçe'nin de bir kıvraklığından olarak kıvraklı. evet mükemmel bir terim oldu evet. kendine demokrat. Yani. Bu kendine demokrat olmanın ötesinde olan bir şahsiyetti Hıram. Fuat Keyman'ın dünkü değerlendirmesinde... E, ustalıkla, incelikle vurguladığı e, bir e, boyut. E, diğer taraftan bu kendine demokrat olmanın ötesinde e, diğerkamlığı da, diğerkamlık sadece maddi anlamda değildir. Öbür başkasını, diğerini, komşusunu e, hatta e, rakibini, düşmanı bile olabilir potansiyel olarak. E, onu onun içine girerek onunla diyalog kurmaya çalışan, onunla iletişim kurmaya çalışan, onu e, demagojik biçimde haklısın kardeşim deyip de e, dizine vurup e, ağzına bir parmak bal çalmayan, onun yanlışlarını hiçbir taviz vermeden ifade eden ama onun yanlışını kendisinin de yapabileceği bir yanlış olarak bir insanlık halinin yanılsaması, yanlışı e, olarak vurgulayan, dolayısıyla e, e, bütünüyle suçlayarak dışlayıcı bir pozisyon almamaya çalışan, tabii bu bazı durumlarda mümkün değil ama mümkün olduğu kadar bunu almaya çalışan bir tavır. Bu demokrat olma halini e, Ali Bayramoğlu ee, Hrant'tan ne öğrendim e, mi özetlerken kendisi e, çok güzel e, tarif etti. E, dedi ki ben e, toplum e, bilimler disiplini almış birisi olarak e, bir e, ne kadar e, belli bir mesafenin ötesinde yakınlaşırsam baktığım anlamaya çalıştığım özneye e, burada bir e, yöntemsel e, epistemolojik yanlış yaptığımı düşünürdüm. Dolayısıyla mesafeden bakarak, belli bir arasına mesafe koyarak analiz yapmayı e, öncelerdim. Hrant bunun tam tersidir. Tam tersi de demeyelim ama Hrant o mesafenin kaldırılması, o mesafenin zaman zaman açık biçimde ortaya konması ve zaman zaman beklenmedik biçimde o mesafenin bütünüyle kaldırılması üzerine dayalı bir e, iletişimin ustasıydı. Ve bana o mesafenin kaldırıldığı anın e, ortaya çıkarttığı bilgi, ortaya çıkarttığı yakınlaşma hali, birbirini anlama hali veya birbirini e, anlayabilme, anlama değil de anlayabilme halinin e, zenginliğini keşfettiğini ve Hrant'tan öğrendiğini söyledi ki bence e, çok önemli e, hakikaten Hrant'ın e, yaklaşımındaki o e, insanın, e, insanın elini dizine koyarak bak kardeşim deyip oturup bir başka dünyadan bir başka sesle dünyadan demeyelim o bir abartı olur. Aynı dünyadan konuşuyordu tabii ama bir başka sesle bir başka insanlık sıcaklığıyla konuşmaya başlaması. Bunu Fuat Keyman iki ilkeden. Doğruluğu, doğruyu arayanla iyiyi arayan arasındaki fark olarak tanımladı. Benim hoşuma da gitti bu yaklaşım. Yani sadece bakıp, nesnel biçimde bakıp doğruları test edip o doğruları oluşmasına arayan ve orada o doğruların arkasındaki insani karmaşık dünyayı biraz bir kenara bırakarak nesnel biçimde doğruya ulaşmaya çalışan bir epistemolojik yöntem olarak davranışla e, insanların e, o karmaşık dünyası içindeki insanlık halinin iyisini bulmaya çalışan, iyi bulmaya çalışan, doğrudan ziyade iyi bulmaya çalışan, dolayısıyla akılla bakmaya, kalple bakmayı Türkçenin o gene e, Türk veya Türk Osmanlı geleneğinin e, akıl kalp farklılaşmasının getirdiği bir zenginlik belki kalpten bakmayı, vicdandan bakmayı insanın içinden bakmayı diyelim ona isterseniz öne çıkartan yaklaşım Hrant'ın bu anlamda doğruyu değil doğru kadar iyiyi arayan bir insan olduğu ve demokratlığın sadece doğruculuk değil aynı zamanda belki daha önemlisi iyiye doğru iyinin aranması olduğunu vurguladı ben de katılıyorum dolayısıyla yan yana olmak değil mesafe içinde durmak değil iç içe olmanın vurgulandığı bir demokratlıktı ki. hem kolay hem zor dedim demokratlık Robert Koptaş da aynı şeyi daha ince biçimde ifade etti ee, bu bu e, bu konuşmada benim e, izin verirseniz bir e, Hrant'tan bir iki alıntı yapmak istiyorum. Dün yaptığım alıntılar bunlar. Evet, lütfen. Ee, birkaç e, 2005 sonu 2006 yılında olması lazım. Tarihi bende yazılı değil ama diğer makul öğreneceğim onu ee, o zaman Diyarbakır Barosu Başkanı olan e, Tanrı Sezgin Tanrı Kurulu'nun e, girişimiyle bir toplantı düzenlemişti. Toplantının e, başlığı bir dizi seminerdi bunlar. E, herkes için adalet projesi çerçevesinde hukukun üstünlüğü seminerleri düzenlenmişti. Bizim Orhan Miroğlu, e, Hrant Dink ve ben bu seminerlerin yedincisi olarak milliyetçilik, toplumsal barış ve demokrasi teması etrafında bir tartışmıştık. Bir öğleden sonra zamanı bol bir tartışmaydı ve katılımcılarda, epey bir katılımcı vardı, bir izleyici vardı ve onların da soru sormaları, görüş bildirmelerine izin veren bir zaman süresi vardı. Burada Hrant'ın Buradaki konuşmalarımızı sonra Diyarbakır Barosu e, çözdü ve bize yollamıştı. Sonra bunlar kitap oldu mu bilmiyorum. Belki olmuştu zannediyorum ama bizim, benim elime geçmedi. E, geçtiğimiz günlerde bu e, metni e, Miroğlu'nun, e, Hrant'ın ve benim konuşmalarımın ve katılımcıların konuşma metnini buldum. Bunu karıştırırken Hrant'ın bu tam demokrat olmakla ilgili... E, e, ve bugünün sorunların da e, tabii çok eski değil. Bugünün sorunları üç sene önceki sorunlarından çok farklı değil. Bugün tartıştığımız konuları e, o günde aslında tartışıyormuşuz hatırlatan e, birkaç e, paragrafını aktarmak isterim. Tam da demokrat olmak, Hrant'ın e, Hrant temsil ettiği demokratlık nasıl bir şeydir e, iddiasını daha doğrusu sorusunu yanıtlayan alıntılar olduğu kanaatindeyim. Okuyacağım bölüm bir soruya Hrant'ın verdiği yanıttan alınmış son bir bölümdür. Milliyetçilikle ilgili. Orada benim tartışmayı başlatmak için ortaya attım. Türkiye'de yani dünyada veya Türkiye'de milliyetçiliğin iyisi kötüsü, ezilenin milliyetçiliği, ezenlerin milliyetçiliği farkı, ezilen ulusların milliyetçiliği e, makuldür, e, sevecendir, iyidir, ezenlerinki kötüdür gibi farkların olmayacağını milliyetçiliğin özünde bir kim olursa olsun, ne, hangi pozisyondan konuşursak konuşalım, bir ayrımcılık iletişimidir içerdiğini bir e, belirten ve milliyetçiliğin mücadele edilmesi her durumda mücadele gereken bir ideoloji olduğunu belirtmiştim. Tabii orada bazı tepkiler vardı. Grant'ın e, cümlesini aktarıyorum, bir bölümünü aktarıyorum. E, nefesinin son nefesimin son kertesine kadar e, bunun mücadelesini veririm. Aman dikkat, aman dikkat. Ele, güven, ele güne güvenerek bir milliyetçilik oluşturmayalım. <gülüyor> Bu Kuzey Irak'ta oluşan 2005-2006 tabii bu evet. Kuzey Irak'ta oluşan Kuzey Irak'taki e, Kürdistan e, Irak Kürdistan Federasyonunun yönetiminin Amerika e, himayesinde oluşmasına yönelik endişelerini dile getiren e, bir e, cümle. Aman dikkat Amerika geldi Kuzey Irak'ta bakın ne güzel başardı gibi bir noktaya heveslenmeyelim. Daha zor olan bir şey var. Bütün baskı ve dayatmalara, bütün entrikalara, bütün pisliklere zulme rağmen ki e, bu halk e, ki hala devam ediyor, bu halk üzerine ne ederiz de birlikte ve yan yana değil iç içe yaşamayı nasıl gerçekleştiririz aydınlatalım. Eğer demokrasi gibi bir kavramdan bahsedeceksek, çok kültürlük gibi bir gerçeklikten bahsedeceksek, Türk halkının da, Kürt ha Türk halkında, Kürt halkında önündeki temel engel budur. Ayrı ayrı yaşamak, yan yana yaşamak ya da paralel yaşamak değil. İç içe yaşamanın, eşit yaşamanın, birlikte özgür yaşamanın şartlarını bulmaktır. Diğeri dua edelim. Ben çok dua etmem ama bunun için dua ederim ki benim halkımın başına gelen Kürt halkının başına gelmesin. Bu e Buna iki e, alıntı daha ilave edeceğim. Dün e, okuduğum alıntılar bunlar. E, bu da e, özellikle e, milliyetçilikte e, Hrant'ın e, sürdürdüğü mücadelenin sadece başkalarındaki milliyetçiliği değil... ...kendi çevresinde gördüğü milliyetçiliği de eleştiren, dolayısıyla demagojik olmayan e, yanı e, bence... Ee, burada milliyetçilikten bahsettiği de e, özel olarak diğerini e, olumsuz özne haline getirip ötekileştirip dışlayıp kendisini yücelten veya yükselten bir milliyetçilik anlayışı ee, burada da e, alıntı uzun şimdi burada uzun uzun anlatmak istemiyorum esas olarak söylediği bazı Ermeni çevrelerini diaspora'dan bahsediyor. Bazı diasporanın bazı çevrelerinde, tabii ki bütün diasporanın tümünde değil, ama bazılarında o yaşanan büyük travmadan dolayı soykırım travmasından dolayı mağdur durumunun bugün kendi kimlik açıklamasını Şimdi kendisinden aktarıyorum. Bu travmatik yapısı içerisinde mağdur durumun ke bugün kendi kimlik açıklamasını tek açıklama olarak kabul etme durumuna gelmesidir. Ben bunu çok kabul etmiyorum, kabul etmek istemiyorum. Bunun içinde o kimliğin, o mağduriyet dönemindeki e sorunlu belirtilerinin temizlenmesi, sağlıksız belirtilerinin temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Türkiye olan öfkedir diye devam ediyor. Ötekine göre ortaya çıkan bir kimlik vardı. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Bunun nedenini biliyorum. Bu önemli işte. Burada, burada e, o demok. Ben bunun nedenini biliyorum deyip, ama bu haksız oluşuyor, haklı mı oluşuyor? Bunlar benim sorunum değil. Ben Ermeni mi millet. E, ben Ermeni milliyetçiliğinin ee, sorunlu sağlıksız yanlarından etkilenmemeye çalışıyorum ve elimden geldiği kadarıyla da onunla mücadele etmeye çalışıyorum. Ee, bu zor bir iş diyor Grant ve son cümlesi e, gerçekten e, çoğumuzun de, Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin hepimizin e, sorunu. Buradaki Ermeni milliyetçiliğini hatırlatayım. Diyasporanın bir kesiminde var olan milliyetçilikten bahsediyor esas itibariyle. Hem Ermeni milliyetçileriyle uğraşmak hem burada yaşadığınız Türk milliyetçiliği uğraşmak çok zor bir iş. Ben bunun sıkıntısını çok çekiyorum ama başarmak zorundayız. Bunun başka çıkar yolu yok. Evet. Üçüncü olarak da eee e, Grant'ın e, ilginç bir şekilde e, bugünkü e, bugünkü e, Türkiye'nin e, Ergenekon tartışmalarını e, aydın, tavırlarımızı aydınlatan Ergenekon tartışmalarında e, Ergenekon tartışmalarında e, bazı e, kesimlerin kendilerine demokrat e, diyen kesimlerin e, savruldukları e, tavrı eleştiren bir e, bölümde de e, Bunun derin devlet o zaman Ergenekon yok biliyorsunuz 2005-2006'da Derin devletle ilgili olan bölümü e, Şimdi vaktimiz uzun uzun onu almayayım ama sadece şunu dediğini hatırlatayım e, Derin devlet e, sadece militer devlet değildir Derin devlet sadece devletin içindeki bazı güçler değildir. Derin devlet aynı zamanda bir zihniyettir. Toplumun üzerine bir e, hakimiyet kurma zihniyetidir. E, bu zihniyetle e, mücadele derin devletinle e, mücadelenin ana unsurudur. Ve Türkiye'deki demokratikleşmenin olmazsa olmaz unsuru bu zihniyetle mücadeledir. Ee, dediği, onu çok daha güzel söylediği, detaylı söylediği bir e, pasajla e, bitirdim dünkü konuşmamı. E, Hrant'la ilgili e, tartışmalarda hem Robert Koptaş'ın hem <gülüyor> Ali Bayramoğlu'nun hem de e, Fuat Keyman'ın e, benim de kısmen e, daha kendimle ilgili pek bir şey söylemeyeyim ama ...ortak olduğumuz nokta gerçekten de burada bir farklı insani duruş, demokrat duruş... ...Türkiye'de pek rastlamadığımız, az bulduğumuz bir özgün, hakiki demokrat duruşu temsil etmesiydi. Dolayısıyla Hrant'ın önümüzdeki dönemde bir simge olarak kalması sadece bir Ermeni sorununu dile getiren bir Türkiye'li Ermeni olmanın çok ötesine geçmesini sağlayan ona o konumu veren o Türkiye'lik Türkiye'li bir demokrat konumunu aynı zamanda veren kimliğini reddetmeyen kimliğinin sorunlarını hasıraltı etmeden bunu onunla birleştirerek bir Türkiye'li demokrat konumu hakiki bir Türkiye'li demokrat e, simgesi e, olarak önümüzde devam edecek e, e, hatırlanmaya ve e, belki de bir e, e, kırılmanın ve yeniden oluşumunda bir e, dönüm noktası olarak ele alınabilir. Bu anlamda e, zannediyorum Ronima Gilles ve Hayko Bağdat'ın e, konuşmalarında oradaki tartışmalarda ırkçılık konusu daha fazla işlendiği için belki de Türkiye'deki ırkçılıkla mücadele e, hareketlerinin, bilinçlenmesinin bir dönüm noktası da olmuş olabilir. Evet. Bugün, evet bugün saat iki buçukta Agos'un önünde Hrant'ın öldürülmesinin üçüncü yıl dönümünün anmak, bu öldürülenleri, bu, bu, bu katilleri telin etmek ve esas olarak da adalet ...istemek için hep birlikte... ...orada olacağız. Evet, Hrant Dink ve Türkiye'de demokratlık gibi... ...son derece... Çar önem ...çarpıcı görünmeyen... ...ama son derece önemli bir başlık... ...üzerinde dün konuşmuşsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu bütünüyle de işte gerek Fuat Keyman'ın... ...gerek Ali Bayramoğlu'nun... ...gerek Koptaş Robert Koptaş'ın... ...senin de görüşlerinde... ...birlikte... İyi bir özet çok iyi bir özet oldu böylece de orada bulunamayanlar da bunu bu meseleyi Türkiye'nin belki de en önemli meselelerinden birini gerek solun gerekse bütün vatandaşların temel demokrasi sorunu olduğunu esas meselenin bir kez daha ortaya koymuş olduk. Çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Açık ...Keyn Tufriyal. Bununla devam ediyor programımız. Gene Bahadır Dilbaz'ın programcımız bizim için. Bu sabahki Açık Gazete için seçtiği şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Tufriyal. Ve Açık Gazete burası. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Devam ediyoruz. Dün bir... Yavaş yavaş da kar yağmaya, atıştırmaya başlamış durumda. İstanbul'da meteoroloji zaten kar yağışı iki gün sürecek demişti. İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu'da da etkili olacak. Evet, şimdi bir dünden kalma bir haberin de takibini yapalım. Son derece acayip. Artık gerçi hiçbir şeyi tuhafsamıyoruz acayip, bulmuyoruz ama... Afganistan'ın başkenti Kabil'i 20 intihar komandosuyla bastığı haberini son dakikada vermiştik. Dün hı hı. devlet başkanı Karzai'nin sarayı ve bakanlıkların yanında patlayan 10 canlı bomba şehri harabeye çevirdi diye küçücük bir haber var. Kabil patlamayla uyandı diye verilmiş bir gazetede. 14 ölü var. Ve şu hafta bir yani durumun vahametini iyice ortaya koyan belki de artık tuhaf karşılamamız gereken bir fotoğrafta şu 4 saat sürmüş. Bütün devlet binalarında, bakanlıklarında ve intihar komandoları kendilerini batlatıyorlar. İftarla 4 saatin sonunda kontrolü ele geçirdik demiş Karzai'nin adamları. Bravo. E ee, Yabancılar ve gazeteciler kendilerini siperlere attı diyor hakikaten de bulabildikleri ilk duvar dibini seçip yatıp korku içinde bekleyen çatışma sesleri ve dum, toz duman arasında bekleyen bir de hortumlarında su sıktığını da görüyorum aynı fotoğrafta uzakta <gülüyor> kum torbaları falan da var böyle bir acayip durum. Geçtik. Yani şu ana kadar Kabil'in dışında zaten işgal kuvvetlerinin epey epey e, kontrolün sahibi olmadığını biliyorduk. E, Kabil içine doğru da devam eden artık bir süreçten bahsediyoruz. Ya başkentte bakanlıklarım falan 20 ayrı intihar komandosu. Yani herkesin neredeyse artık bir hayatını yok sayıp... Komando anne geldi. Yani niye böyle olduğunu da belki e, Petros'un açıklamalarında bulmak mümkün. E, bu sene en çok sivil kayıp olmamasına dikkat ediyoruz Afganistan'da demişti Petros. Hemen üzerine de Birleşmiş Milletler en çok sivil kaybın bu sene Afganistan'da yaşandığını söylemişti. E, bu işgal dediğimiz şey evet çok güzel özgürlük, demokrasi falan filan getiriyor. Ama bunun yanında galiba daha çok hatırladığı Afganistan'da yaşayanların ölüm. Ölüm de getiriyor. Yani niye oluyor diye e, bir de faturayı Afganistan'da yaşayanlara kesip e, görüyor musun nasıl akıl hastası insanlar var e, demekten öte bir şey söylemek gerekiyor herhalde. Niye bu insanlar böyle? Çünkü bununla ilgili araştırmalar da yapılmış idi. Vakti zamanında biz de e, açık gazetede yayınlamıştık bu tip araştırmaları. İşgal olmayan hiçbir yerde intihar bombası vakası yaşanmıyor. İşgal olan yerlerde ise neredeyse hemen hemen... ...her noktada buna benzer durumlarla karşılaşılıyor. Evet, Ve bu Euro Müslümanlıkla Pape. bağlantılı değildi. Evet, Peyp'in evet, araştırması. Evet, şimdi demin sözünü ettiğimiz bir şeyin de takibini yapalım. Bir bellek taraması bazı gazetelerde bugün görülüyor. Belki de iyi bir şeydir. Star gazetesi mesela. Türkiye demokratikleşme adımlarına karşı başlatılan... Sivil diktatörlüğe gidiyoruz kampanyasını 20 yıl öncesinden hatırlıyor demişler. Yani aynı beste, aynı nakarat başlığıyla verilmiş. Biraz yorum da karışmış. Biraz diye epey yorum da karışmış Star Gazetesi'nin manşetini ama gerçekten de ilginç bir noktaya da dikkat çekmişler. Ee, yani aynı isimler, aynı gazeteler, aynı gazeteciler ve aynı manşetlerle. Büyük bir yaratıcılık eseri de demiş. Mesela Hürriyet Gazetesi'nin şeyini koymuş. 1989 ve 90 yıllardaki yıllarındaki nüshalarından birer şey var. Özal'ın tek adam olma hevesi alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Yazan Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi. Ee, i̇lginç yani 21 Ekim 1989'da manşetine dönemin SHP, Sosyal Demokrat Alçı Parti miydi o zaman? Evet. Adı. Genel Sekreteri'nin Özal Sivil Diktatör sözlerini taşımış. SHP'nin Genel Sekreteri kim? Deniz Baykal. O tarihte özel sivil diktatör diyen ve demiş ki genel sekreter Özal parlamenter rejimi ortadan kaldırmak istiyor demiş. Deniz Baykal yalnız oldukça genç görünen bir insan ama daha da genç görünüyor burada 89'da çok gençmiş. Bir delikanlı gibi aynı sözleri söylüyor olsa da. 13 Ocak 1990'da da Ankara temsilcisi o zaman Hürriyet'in Özal'ın Amerika gezisinde IMF, Dünya Bankası ve iş çevreleriyle görüşmelerini Özal'ın tek adam olma hevesi başlığıyla manşet yapmış. O, o zamanki Ankara temsilcisi Ertuğrul Özkök'müş. Sonradan genel yayın yönetmeni oldu. Bir de yorum var. O da Oktay Ekşi'den de benzer bir yorum gelmiş. Yani Hürriyet Gazetesi 80 1989 ve 90 yıllarında Ankara temsilcisi, baş yazarı Günün Yazısı başlığı altında ve e, o zamanki S Sosyal Demokrat Halkçı Partinin genel sekreteri olan Baykal'ın ağzından Özal'a karşı bir sivil darbe ve de diktatörlük hevesi yapıldığını söylüyormuş sivil vesayet kumpanyası diye bir yazı yazmışlar bugünkü star'da ya da naftalinli senaryo diye gene bir yazı daha var şamil tayyerden ondan sonra tabi bugüne de taşımışlar bugünkü 15 ocak 2010'da hürriyet başyazarı ekşini Türkiye sivil darbe ve sivil diktayı tartışıyor Türkiye'de sivil dikta tehlikesi yok mu diyeceğiz diye yazmış 15 Ocak'ta yani 4 gün önce 5 gün önce 14 Ocak'ta da Ertuğrul Özkök olmak üzere başta grubun yazarları sivil faşizm ve tek parti diktası geliyor konulu yazılarla kampanya başlattılar diyor Star gazetesi. Böyle bir hoş nostaljik hava var. Nostaljik havada benim dikkatimi iki şey çekiyor. Birincisi e, yani özal ne sivil diktası yahu desem özal taraftarı olur muyum? Çünkü hani Olur. böyle olurum değil mi? Ee, i̇kincisi yani 1989 yılında darbeden 9 e, demokrasiye tekrardan geçişten e, 6 yıl sonra yok 5 yıl sonra. E, gerçekten e, Kenan Paşam Cumhurbaşkanı iken ortada bir sivil dikte olabileceğine inanıyor muymuş? Deniz Baykal, Ertuğrul Özkök, Okta Ekşi. Hayır bence inanmıyorlarmış fakat inanıyorlarmış gibi yapıyorlarmış. Hı. Anladım. Ya şimdi peki bunu aynen 2009'a uyarladığımızda ben AKP'li olurum değil mi? Ay, ha, olmaz. Gün, uyarlanamaz. Günümüze uyarlanamaz. O ayrı bu ayrı. O ayrı. Tabii, Dün, teki, dündü bugün tek bugün. Tek ortak özellik var Baykal. Bir de Özgür. Baykal bayağı diktatör dedektörü gibi maşallah. Bir Brezilya'daki diktatörleri geçiriyor. Evet Devamına, sınıfta. Gerisini sınıfta bırakıyor. Evet. Bir onları beğenmiş. İyi diktatör olarak herhalde. Ama Baykal da aynı Baykal değil. O zaman Yok, CHP bayağı... genel sekreteri. Ayrıca bakar mısın? Ya ben geniş. hiç yaşlanmıyor diye düşünüyordum. Şimdi bak 89'daki evet. fotoğrafını görünce yaşlanıyormuş o da. Yani demek ki... E... Galiba herkes yaşlanıyor. Bunu kabul etmek istemiyor. Yani Baykal'la ilgili bazı istisna dedikoduları vardı. E... Ama demek ki doğru değil. En azından bu haberden öğrenebildiğimiz bir diğer yan. E... Katkı da bu. Yani 89 yılında hakikaten e, darbeden bildiğiniz junta'dan junta <gülüyor> daha hala baştayken sivil dikta diye tantana yapılabiliyor. Ve yapılan tantana da büyük ihtimal dönemde yenilip gayet ciddi alınıp acaba Özel gerçekten diktatörlük mü kuracak falan diye de konuşuluyordu herhalde. Evet ve hürriyetinde okurları ve yazarları ciddi ciddi işte Kenan Evren'in binlerce kişinin, yüzlerce kişinin öldürülüp onlarca kişinin ondan fazla insan idam edilip binlerce kişinin de hapishanelerde ve işkencelerde sürüm sürüm süründürüldüğü bir tek part tek dik, adam diktatörlüğünde askeri cuntada askeri cuntada ve bir de devlet başkanı Evren'in yoğun diktatörlüğünde Asıl korktukları şey e, gelecekse bu diktatörlük kesin bu taraftan gelecek bu, bu diye, al, yapacağız diye. evet yani Özal'ın bir sürü e, ciddi sıkıntı yaratan ekonomik politikası, bunların hani darbeyle bağlantısı vesaire Bütün bunların hepsini yan yana koymak mümkün. Yolsuzluklar, tabii, tabii. bakışı falan hepsi evet. Prensleri, şusurusu ama yani. Sivil diktatörlük <gülüyor> başka bir şey oluyor. Yani özellikle diktatörlük neredeyse diyebileceğimiz bir dönemde sivil diktadan bahsediyor olmak e, ilginç bir şey tabi ama bu da böyle bir şey galiba siyaset dediğimiz böyle oynanıyor en azından bazıları için 89, 2009, 2079 çok fark etmiyor yılı ee, bu da böyle bu arada bu tarih bilinci bugün bütün gazetelerde böyle bir çeşitli şekillerde vuku bulmuş diyelim ee, Yeni Şafak'ta da mesela yine bir tarih bilinci var daha doğrusu tarih bilinci eksikliğine dikkat çekerek yine tarih bilincini uyandırmaya yönelik bir adım var Yeni Şafak'ta bunu da yaptık diye manşeti atmış hafızamız iyice zayıfladı İpekçi cinayeti hükümlüsü ağaca 28 yıl kaldığı cezaevinden kahraman gibi çıktı davul zurnayla karşılanan ağaca F tipi koğuşundan 5 yıldızlı Sheraton'un 540 euroluk suitine geçti diyor ee, bu da olur mu diye bir rahatsızlık ya bu olanda hepimizin bir miktar günahı da vardır diye düşünüyorum yeni şafağında benim de herhalde senin de ee, hep birlikte bir üstlenelim derim. Ee, akşamda da bir başka yani, tarih evet, var. bu Hep birlikte üstlenme şeyine milliyetin bugünkü işte Abdi İpekçi bir kez daha öldürüldü. Ee, başlığının altında söylediklerini de bir kez daha düşünmekte yarar var. Yani Türk adalet sisteminin çok ciddi bir e, problemle malul olduğu en azından ortaya çıkıyor. Tabii bunları da sineye çekmiş vaziyetteyiz yani. Türkiye'nin en önemli gazetelerden birinin yayın yönetmenini evinin önünde vurmak ve ayrıca suikast ve 3 gasp eyleminden suçlu bulunan adamın Türkiye'de e, adalet mekanizması tarafından sadece 10 yıl hapis cezasını yeterli bularak ona cezalandırılması üzerinde kimse bir şey demiyor gazeteler diğer gazeteler hadi minnet. Adalet böyle tecelli etmiş oluyor değil mi? Yani aslında gazeteler de bir şey demiyor da değil. Yani duruma dair hoş olmadığına dair galiba bir his var genel anlamda ama ya ne yapılabilirdi gibi de bir garip bir hal var. Neden tek, bilmiyorum. Tek, tek parti diktatörlüğü, tek Ha yok o kuşak diktatörlüğü, diktatörlüğü şey. varken tabii ne denebilirdi diye mi düşünürsün herhalde mi? öyle. Yani AKP iktidarı diktatörlüğe doğru giderken bunların olması çok normal. Eee yani bu arada Can Dündar'da e, hepimiz ağacayız diye bir yazı yazdı bu konuda ve herkesin suçu olduğunu Can da söylüyor. Sustuğumuz için bizim e, işte kapatanların vesaire diye devam etmiş. Evet Alper görmüş de zaten bugün tarafta yazdığı yazda 30 yıllık altın kural davaları asla birleştirme demiş. Yani bu en sağlam yoldur uyutmanın diyor. Hem ağacının durumunda Hem de Hrant Dink davasında bütün avukatlar ne derlerse desinler Hrant Dink davası müdahil avukatları Fethiye Çetin ve Deniz Tuna'da mesela yeni raporlarında 3. yılda davanın doldurması vesilesiyle hazırladıkları raporda bir kez daha cinayetin ancak dava ve soruşturmaların birleştirilmesiyle aydınlatabileceğini açıkladılar diyor. Şeyde de aynı şey olmuştu. Ağaca davasında da yani bir üç kişiye iki, bir ana tetikçi ve onun etrafında da bir azmettirici mesela bir de yardakçı gibi bir şey. Şişli'de de Hrantı'ta da olan aynı durum ve bütün o derin ilişkiler a tamamen davalar birleştirilse tamamen ortaya çıkacakken bu yapılmıyor ve en kesin yoludur diyor işte Alper görmüştü. Birleştirmeyi bütün ısrarlara rağmen mahkeme hiç umursamıyor diyor. Birleştirmiyor ve böylece de tel tel dökülüp hiçbir sonuca da varılamıyor. Oysa o da o da şey diyor yalnız. Yani Ümit Kıvancı'nın da 19 Ocak'tan 19 Ocak adlı belgeselinde Dink soruşturması ve davasının Önceki benzerleri gibi bıktırma ve ruh karartma parolasıyla sürdürüldüğünü söylerken çok haklı demiş ve biz gazeteciler diyor. Bu işin en önemli aracı olan her şeyin dağınık kalması, birleştirilmemesi taktiğini faş etmek için yeterli çabayı göstermiyoruz. Hiç değilse bundan sonra yapalım bunu demiş. Evet yani ortak sorumluluktan bahsediyoruz. Yani böyle bir ortak sorumluluk için hakikaten ortak bir hafıza ve e, hepimizin üzerinde uzlaştığı bir tarih ihtiyacı var. Ki e, resmi tarih bunun altını o kadar oydu ki herkesin gerçekliği neredeyse kişisel. Niye? Temel Oturmuyor mu okullarda? Okutluğu şey da Sadabah Paktı ile bittiği için sonrası biraz karışık. Ee, belki de ondan da olabilir Gerçi aman neyik diye ha, de bakabiliriz Ondan öncesinden memnunsun yani İşte tam <gülüyor> ben de düşündüm eğer okutsalardı Mesela 80'de terör ve anarşiyi bitiren Ordumuzun şanlı e, Demokrasi hamlesini okuyor olabilirdik okullarda Buna da şükür okumamamıza Evet mesela ee, bu, bu vesileyle ben de şeyi hatırlatayım. Her sabah okuduğumuz takvim yaprağı işte. Hı hı. Büyük Saatli Marif takvimi. 19 Ocak Salı günkü nüshasında günün tarihinde e, Profesör Ziya Üstü'nün vefatı var. Onu okumadık. Kadın doğum. ...İzmir Askeri Hastanesi'nde kadın... Tanımadığınızı okumadık. Tanımadık. Kimdir bilmiyoruz. Alman niyakat nişanında... ...verilmiş ama pek çok insana... ...biz onu atladık. Bir de bir ölüm haberi daha vardı. Yan Palak... ...adlı bir Çek öğrencinin... ...70'te kendini yakarak... ...protesto ve intihar etmesi. Evet onu gayet iyi hatırlıyorum. Onun da adını yanlış yazmış meydanın ama... ...mühim değil. Prag'daki Venceslav... ...alanında... o ...Ovaslaski demiş... Adı. Onu da geçtim yani öldürüm. Peki Hrant Dink'ten niye hiç bahsedilmiyor burada? Üçüncü yıldır. İşte herkesin işte. tarihi başka türlü şekilleniyor. Temel sıkıntı da burada. Mesela bu tarih şekillenmesine dair akşamın bu tarihsel çıkışı çok yerinde. Ya yani tam e, hani iyi örnek diyebiliriz. Tam 40 yıllık kavga diyor akşam. Onlar bugünkü işte sağlık çalışanları bugün tam gün yasa tasarısını protesto etmek için iş bırakacak diye başlamış habere. 40 yıl önce de benzer bir yasa bile kıyamet kopmuştu diyor. 15 Ocak 70'te yine Hürriyet Gazetesi'nin manşetini görüyoruz. Açık kalp ameliyatı yapılamıyor. Siyami Ersek ve 13 arkadaşı ayrılınca falan diye devam ediyor. O zamanki adı full time yasasıymış. Şimdi tam gün yasası olmamış doktorlar iş bırakınca. Ardından 78'de tam gün yasası diye çıkmış. 12 Eylül 80'den sonra kaldırılmış. Ee, şimdi ise Kenan, Bakanı, Kenan Paşa mı kaldırmış or Orası yok ben de merak ettim Paşa mı kaldırmış diye bilmiyorum ee, Vaktim olmadı Uygun Kontrol bulmamışlar yani Uygun bulmamışlar ne sebeple Bilememekle birlikte bir sebebi var ee, Şimdi ise Sağlık Bakanımız Akda, 70'ten beri devam eden bu yoğun Doktorların muhalefetine rağmen ne diyor biliyor musun Bugünkü gazetede yine Yıllarca tam günden yana oldular şimdi karşı çıkıyorlar Diyor ama arşivler öyle demiyor İşte kimin arşivi Temel sıkıntı da bu Yani e, herkes kendi Hikayesini istediği gibi istediği yerden Okuyabildiği sürece ortaklaşılan Ve ya bunun dışına çıkarsam ayıp olur Gerçek bu Diyebileceğimiz bir hikaye oluşturmadığımız sürece Ağzı olan istediği hikayeyi söyleyebiliyor Evet ve biraz itiraz Edersen ama tarihte de böyle bir şey Olmuş olabilir miydi acaba Bölmeye şimdi, mi çalışıyorsunuz Şimdi buna <gülüyor> girmeyelim bu konuya Değil mi güzel bir ifade edin. Bu nazi eğer çok uzatacak olursan evet. senin niyetin ne diye devam edecek olan bunun bir ikinci dalgası var Şimdi abi istersen bu konuya daha fazla girmeyelim Girelim ben <gülüyor> bende bir tane daha var ben bunu da çok beğendim ee, Hani Mustafa Kemal Yaşas'a Fenerbahçeli mi olurdu Atatürk Fenerbahçeli hayır Galatasaraylı falan diye devam eden sohbetler var ya, ya Hiç duymadım Galatasaraylı diyenleri Öyle mi? mi? var canım ben, ben bile duyduysam bu hikayeleri Beşiktaş'da olduğuna dair de iddialar duydum. Yani iddia dediğim gazetelerde okuduğum muhabbetlerimde geçmiyor biliyorsunuz futbolla çok alakam yok. Hepsi birden doğru olabilir mi bunların? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden olmasın? Hani e, bunları bir kenara bırakalım. Erbakan'ın Atatürk yaşasaydı refah partili olurdu falan diye devam eden süreçleri. Hani, e, şimdi ise Yarbay Mustafa dönmez katılmış zir bulunan mimatla ilgili askeri eşya gizlemek suçundan yargılanırkene davada esas hakkında savunmasını yapıyor. Der ki kendisi, Mustafa dönmez inanıyorum ki Mustafa Kemal yaşasaydı o da gözaltına alınırdı. Diyor. Ben inanıyorum ki alınmazdı. Hani maksat inanmak olsun diye söylüyorum. E, bilmem anlatabiliyor muyum derdin ne olduğunu. Bu bir inanç sistemi. inanç sistemi. Şey sarsıntısı geçireceğiz. Yani yakın. bence bir beyin sarsıntısı üzerine inanç sistemi sarsıntısı geçiriyor olmamız ihtimali yüksek. Ne zaman vurduk kafayı bir tarafa onu bilmiyorum ama bu arada e, Gazze'yi de sel bastı. Onu da söylemek lazım önemli tatsız haberlerden biri. Ağır bir sel. Üstüne üstlük ambargodan zaten e, operasyon sonrası ambargodan inimininin yani Gazze'yi sel bastı. Bir de kanalizasyon sistemi tamamen çökmüş durumda. Olanı çökmüş zaten eksikti. Evet. Yani zaten hani dışkılarıyla birlikte yaşıyor gazeliler. Bu dışkılar şimdi sel ile birlikte daha da yoğun çevrede olabilir diye düşünmek mümkün. E ambulansların üzerine çıkıp falan işte kurtulmuş insanlar. Ölen yok. Hayatta kalmaya dirençleri yüksek olduğu için hayatta kalan gazelilerin. E yalnız hayvanlarını kaybetmişler. Su bütün hayvanları alıp götürmüş ki bu zaten hani yemek yiyemiyor diyebileceğimiz bir durumda olan Gazze'lilerin hayvanları ee, işte böyle devam ediyor Gazze'deki soruşturmayla ilgili de bari Gazze demişken onu da söyleyelim ee, Gazze'de soruşturma yürütülmesini istemiş e, 11 İnsan Hakları Örgütü evet işte işte konu bugün Bill Pilger'dan da okudum ya savaş suçu işlen, işlendiği iddiaları varmış biliyor musun bilmiyorum bunlarla ilgili soruşturma yapılmasını istiyorlar karşı suç işlendiği iddiası da var Evet bütün bu iddialar Şubat ayı itibariyle İsrail ve Hamas tarafından çünkü iki tarafta Goldstone raporunda suçlanıyordu. Gerçi neyse uzun bir hikaye ama tabii hukuken iki tarafında savaş suçu işlediğini söylemek mümkün. Şubat ayına kadar bunları kendileri soruşturmaları soruşturmuyorlarsa Şubat'tan sonra uluslararası toplumun bu işi yapacağını söylemiş idi Birleşmiş Milletler. Şubat'a geldik neredeyse. Artık tutuklamalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işlemesi Her yerde aranacak Dışişleri Bakanı Bakan, Başbakan Durumlarını yaşamamız gerekiyor herhalde değil mi? 5 Şubat, tarihi belli Çok merakla takip ediyorum ve Çok iyi sonuçlar bekliyorum Hukuk, her zaman Hem hukuk hem Uluslararası Hukuk'un kuvvetli bir Savunucusu var karşında. Yani önemli olan işte bizim savunmamız olmuyor ne yazık ki biz bir araya gelip Voltron'u oluşturduğumuzda bir anlamı evet, oluyor. Ama oluştu yavaş işte Pilger'ın yazısında da tam da Voltran meselesinden bahsediyordu bütün Hı. dünyada da zaten bir hukukun ve insan haklarının egemen olduğu hem gezegen için adalet hem de uluslararası evrensel insan haklarına ve işte ceza adaletine Doğru giden bir hareketin büyümekte olduğunu da müjdeleriz. Şeyde de ilginç bu Türkiye'nin dört yanından gelen 300 kişi evvelki gün Rize'de bir araya gelip Büyük Su Meclisi'ni kurdular. Bir su yasası çıkarılmasını sağlamak amacıyla hidroelektrik santrallere karşı sivil meclis oluşturdular. Doğa Derneği, Tema Vakfı, İkizdere Derneği ve Macahel Vakfı öncülüğünde bir Su Meclisi kuruldu. Temel amacı da yeni bir su çerçeve yasasının hazırlanmasını sağlamak. Türkiye Su Meclisi Yürütme Kurulu adına Doğa Derneği Başkanı Güven Eken açıklama yapmış. Ve demiş ki şirketler yaşamın can damarı olan nehirlerimize plansızca inşaat yapıyor. Bunun adı dere soykırımıdır. Su Meclisi bu soykırımın önüne geçmek için kuruldu demiş ve su boşa akmaz pankartlarıyla kırda güzel bir eyleminde fotoğrafları var bir dava girişimi de Irak'tan bu arada onu da söyleyelim Irak'ta da Blackwater'a karşı dava girişimi başlamış Blackwater'ın öldürdüğü şirketin öldürdüğü kişilerle ilgili hükümet dava için imza topluyor tazminat davası açılacakmış Bunlar iyi tabi yalnız e, bunun yanında e, sadece Blackwater'ı görüyor olmakta, Fil'in kuyruğunu yakalamak bunu da hatırlamak gerekiyor. Çünkü ortada burada da savaş suçları insanlığa karşı suçlar hani gani gani diyebileceğimiz şekilde vurmadık hedef basınından Birleşmiş Milletlerine bırakmamışlardı. Bir ya, canım, yani Blackwater'ı serbest bıraktı çünkü yani suçsuz buldu ben Amerika'da bir mahkeme. Sonuna kadar o yargılanması işte. gerektiğini düşünüyorum ancak Blackwater'ın temel sorunumuz olmadığını bataklığın Tabii. sineği evet. olduğunu da hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani koca Amerika gidip orayı işgal etmeydi Blackwater'a böyle de bir ekmek çıkmazdı diyerekten ne bileyim. Evet gel gerçekten burada bitirebiliriz artık. Saat iki buçukta Agos'un önünde buluşuyoruz. Ee, yani Biz açık radyocular orada olacağız gibi görünüyor konuştuğumuz kadarıyla. Yıldırım Türkiye'nin güzel bir yazısı vardı. Rant için, adalet için diye radikalde. 19 Ocak bu yaz günümüz resmi kayıtlara geçmesin diyedir çabaları diyor. Ertelemeye, unutturmaya, vazgeçirmeye çalışıyorlar. Rant'ın katli basit bir cinayet olarak tarihe yazılsın, tarihin 3. sayfasına atılsın diyedir bütün gayretleri. Katilleri hala aramızda. Evet onları hala dokunulamıyor. Devlet hala onların devleti, omuzlarımızda apolet, ellerimizde job, kasalarımızda sır yok diye bizi güçsüz sanıyorlar. Onlara yanıldıklarını göstermek zorundayız, göstereceğiz diyor. Ve 19 Ocak'ta saat 2.30'da kardeşimizin vurulduğu yerde Agos gazetesinin önünde toplanacağız. Orada bir kez daha el ele yürek yüreğe vererek rantı anacağız. Gücümüzü unuttuysak hatırlayacağız Gücümüzü katillere hatırlatacağız. Rant için, adalet için diye de bitirmiş. Evet, biz de sizi bununla birlikte terk ederken Headfolk adlı bir gene bir remix çalacağız. Bahadır Dilbaz'ın bizim için hazırladığı parçalardan. Penumbra ve benim Bradlı parçayla beraber de ve Headfolk diye bir Birleşik parçayla beraber bırakıyoruz gene Ciman Gaspayan ve Michael Brook da var. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.